Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Mazi, hal ve istikbal. 315 1899 senesi sonbaharıydı. O devrin içtimai töhmet Kulübü fesat ocağı telakki edildiği elemli günlerinde adedi mahdut bazı gençler sporun cazibesine tutulmuş ve ayakları ilk defa futbol tesmiye olunan topa temas etmişti. Spor o devrede mergup rağbet gören değildi. Birkaç gencin çayırlarda baldırı çıplak top oynaması halkın nazarı hususiyetini celbeder, ihtiyarlar baldırı çıplak namıyla tevessüm ettikleri futbolistlere fena nazarla bakar, Hanımlar Hüsnü Hicap utanma hissi ile başlarını çevirir. Hanım neneler ise oyuncuların yanından kah nasihat, kah tektir azarlamayla geçerlerdi. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Libero programında tekrar beraberiz. Volkan'ın güzel telaffuzuyla biraz önce okuduğumuz pasaj. Osmanlı Melekleri isimli Mehmet Yüce'nin yazdığı. Tanıl Boran'ın editörlüğüyle iletişim yayınlarından e, yayınlanan e, şahane bir futbol tarihi kitabından bir alıntıydı. E, alıntıya dair bir detay da verelim. E, Fuat Hüsnü Bey'in ki programda bahsedeceğiz, e, mühim yeri var e, futbol tarihimizde. Spor Ailemi isimli mecba açısından e, mecba ki e, 1919'da yayın hayatına başlıyor Spor Ailemi uzun bir sürede devam etmiş. Oradaki bir yazısından, Fuat Hüsnü Bey'in yazısından e, bir parçaydı. Baldırı Çıplakların e, oynadığı evet. e, hanım teyzelerin Kimilerinin kızıp kimilerinin de fattı ama e, yaşlı amcaların, erkeklerin hepsinin hemen hemen azarladığını e, Fatihüs'ün anlıyoruz. Evet, Mehmet Yücel'e beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Volkan e, da yanımızda. E, hakikaten e, gönül rahatlığıyla şahane bir kitap diye e, sundum. E, öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok keyifli. Okuması da çok keyifli. Bir yandan da biraz sonra konuşacağız. Üslubu da çok güzel olmuş. Yanılmıyorsam 3 kitaplık bir serinin ilk parçasını evet. ilk bölümünü biz evet. elimize geçirdik şu anda. Hı hı. Osmanlı melekleri. Tekrar tekrar altın çiziyorum. Herkesin aklında kalsın diye. <gülüyor> Nereden çıktı? Mühendissiniz bir de değil mi? Evet. Ben 1987 İTÜ Makine mezunuyum. Yani yaklaşık e, 25-30 senedir e, mühendisim. 20-22 senede mühendislik icra ettim. E, 2000 senesiydi tahmin ediyorum. Bir arkadaşım bir şeyler sordu futbolla ilgili bana. E, ya bunları bilse bilse sen bilirsin dedi. Çok az bir ilgim olduğunu biliyordu herhalde futbola. Futbolun tarihine daha doğrusu. Sizin mi ilginiz az da olmaz biliyordu. <gülüyor> o, benim ilgim benim az biraz vardı ilgim yani çok yoktu. Ha, öyle mi? Evet evet. O o bana bir şeyler sordu böyle işte şeyle ilgili Avrupa kupalarıyla ilgili bir takım sorulardı. İşte hangi kulüp çeyrek finale kadar kalmış hangi kulüp işte yarı final oynamış falan. Bunlarla ilgili bir şey var mı dedi istatistik? Ben de yok herhalde dedim. O zaman yap dedi. <gülüyor> Ben de yaptım oturup. Ee, Ondan onları, onları yaparken diğer takımları da yapayım dedim falan. Ee, o sıra e, Adil Sinem vardır hakem. Yardımcı hakem aslında. Evet. O benim arkadaşımdır. O bana Türkiye Futbol Federasyonu'nun dört ciltlik Türkiye Futbol Tarihi kitaplarını verdi. Benim de çok ilgimi çekti. Aynı aynı yerde çalışıyorduk biz onlar. Hı -hı. O işte İzmir'deki şeydeydi, şubemizdeydi. Ee, onları verdi. Onları verdiği zaman ben 1904'lerde, 5'lerde İstanbul'da lik olduğunu öğrendim o o kitaplardan. Yani bilmiyordum öyle bir şey oldu Ben hani herkes gibi 1959'da başlıyordu. Başladı her şey zannediyordum. Öyle değilmiş tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hatta <gülüyor> 1904'te de başlamamış. Onu daha sonra öğrendik. <gülüyor> bir bir Gaye koyusuna girdik. Gayya yani. evet. Aynen öyle oldu. Ee, oradaki işte Puan cetvellerine falan bakınca bir takım Ve... yanlışlar olduğunu gördüm. <gülüyor> Benim burası çok ilginçlik değil. Yani evet. <gülüyor> sanki tüm bu kitapları yazdıran motivasyon evet, kitabının girişinde bunu söylüyorsunuz. Evet o oldu. Buradaki e, size hediye edilen Futbol Federasyonu'nun evet. dört ciltlik futbol tarih kitabındaki futbol, puan cetvellerinde birbirini tutmadığını evet. e, topladığınız yani, zaman puanları. Yani şöyle bir şey gördüm. Beraberlik sayılarının toplamı tek sayıydı. Mümkün değil bu. <gülüyor> çift olması da Şimdi mühendis... anca bir mühendisin aklına gelir onu yani. mühendislikten <gülüyor> başlayan tarih hikayesi çok çok güzel <gülüyor> ya bunun bir dedim doğrusu olmalı dedim. onun üzerine doğrusunu öğrenmeye kalktım fakat e, 1924'lerin 25'lerin bir Galatasaray Fenerbahçe maçını kütüphanede araştırmam gerektiğinde e, elime verilen cildi okuyamadım çünkü eski Türkçeyle yazılmıştı, eski harflerle yazılmıştı. Eski harflerle yazıldığı için de okuyamadım ve... ...benim bunu dedim araştırabilmem için önce dedim eski harfleri öğrenmem lazım. Öğrendiniz mi? Öğrendim. <gülüyor> Hem de öyle bir öğrendim ki onlar matbudur. Yani dergi ve işte gazetede yazan eski harfler vardır. Bir de Rika vardır, el yazısı. Onlar da işte... Mesela resimlerin altına, karpostalların altına mektuplarda yazılanlar el yazısıdır. Ve herkesin el yazısı değişiktir biliyorsunuz. Evet. Onun için de bir, bir buçuk sene kadar kursa gittim. E bu arada... E... Ee, öğrendim gibi oldu. <gülüyor> Onu öğrenmek mümkün değil tam anlamıyla. Ya... <gülüyor> Ama derdinizi anlatabilecek kadar. Yalnız, derdimi okuyabilecek kadar, kadar evet. <gülüyor> Vallahi yani bir puan etrafında <gülüyor> beraberlik sayılarının tutmaması insan nasıl Osmanlıca öyle? <gülüyor> <gülüyor> Bu evet enteresan o. Yani bunun ilk ilk çıkış noktası budur hakikaten. Ya yani bir baktım ki sadece ile Fenerbahçe'nin attığı ve yediği goller yazıyor. Altındaki Altınordu Süleymaniye'nin attığı ve yediği goller yazmıyor. Çünkü bulamamışlar belli ki. Ya da ona Ömürün... kaynak ayırmıyorlar. Yani çünkü Z internette ya. de 91'den aşağısı yok. Futbol ha, sitesinde onun sebebi sitesinde araştırmıyorlar. 90'da biraz. beden terbiyesinden Futbol Federasyonu'na taşınmış evraklar. Hmm. Taşınırken kaybolmuş. Mağaza evraklar. Maalesef böyle bir şey olmuş. Yani Türkiye'de 1990'dan öncesi resmi olarak Futbol Federasyonu'da yok. Ancak bizim gibi gayri resmi olarak gazetelerden bulunmuş durumda var. Onun dışında maalesef yok. Nerede gittiniz? Futbol Federasyonu yok dediğinize göre oraya gittiniz futbol herhalde. Futbol Federasyonu'na gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yok. Yok orada. O futbol Federasyonu'na yalnız şey yaptım. Ee, ne derler? Telefon açtım. E-mail attım. Ee, ...sizde var mı bunlar ...yok dediler... ...zaten şimdi programdan önce konuştuğumuzda... E, ...92'den sonrasını ben bilmem tanımam diyorsunuz... ...bilmiyorum... <gülüyor> ...92'den sonrasını... İlgilenmiyorum. ...aslında en çok gördüğüm onlar ama... <gülüyor> ...ilgilenmiyorum dediğiniz... E, ...bunun altını çizelim... E, ...futbolun şu halini sevmediğinizden... ...yok yani. hiç sevmiyorum... Bu kadar. Hiç, Hiç üstüne konuşalım şey <gülüyor> sevmiyorum. 92'den sonra futbolla ilgilenmediğiniz için o evraklarda orada olmadığı için futbol federasyonuna gitmediniz. <gülüyor> evet, Şöyle bir şey var. 92'den sonra futbolun içine bahis girmiş. Türbünler ayrılmış. Ee, para çok girmiş ve şey olmuş bir de o Şampiyonlar Ligi'nin sponsorları girmiş. Dahil olmuş olaya. Yani futbol ...bizim anladığımız, bizim algıladığımız romantik futboldan çıkmış. Başka bir şey olmuş. Yani bu kitaba bakınca da o romantikliğin içine o kadar girmişsiniz ki... ...zaten bugünkü hmm. futbolu sevmek çok kolay da hmm. değil bu evet. romantikliğe bakınca. Bu kitap aslında daha romantikliğin erken dönemleri. Yani bunlar daha romantik dahi olamamışlar. Onlar nasıl insanlar biliyor musunuz buradakiler? Ee, şöyle söyleyeyim sana, hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen... Birinci Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katılmak için ve de birinci sırada yer almak için sabahın erkenden kuyruğa giren insanlar var burada. Bu kitapta. Yani adam İstanbul doğumlu olduğu için ve e, okur yazar olduğu için askerlik yapmak zorunda değil o dönemde. Fakat ona rağmen birinci sıradan birinci gönüllü olmaya gidiyor. Böyle bir ruhu var. Bu ruhların insanları daha romantiğin da da belki romantik. Erken romantik, erken yani. romantik dönem diyebiliriz. Konuğumuz <gülüyor> Yüce ile kitabını konuşuyoruz. E, kitabının isminin nereden geldiğini soracaktım. Kitabı Osmanlı <gülüyor> Melekleri. Evet. Öyle bir anlatıyorsunuz ki zaten melekler gibi anlatıyorsunuz. E, onlar biraz <gülüyor> öyle gibi geliyor bana. Yani burada e, herhangi bir takıma baktığınızda hepsinde aynı hikayeyi görüyorsunuz. Hepsi işte fedakarhane oynuyor. Hepsi birbirine e, çok işte bir şekilde yardımda O zamanın deyimiyle muavenet Sağlıyor yardımda bulunuyor Paslar ona göre isabetli oluyor Böyle bir Ortamda bulunuyorlar ve birbirlerine Son derece saygılılar Maçla ilgili olan haberlerde iki takım birbirine karşı son derece Saygılı ve samimiydi deniyor Yani Böyle bir Böyle bir futbol var Bu futbol bence 92'ye kadar Hafif dejenere olsa da devam ediyor yani ruhundan bir şey fazla kaybetmeden. Gerçi başka bir notumuz da var. Gireceğim ee, daha ilk likler başladığında 90, biraz sonra konuşacağız. 1959'daki. Yok yok hayır hayır. 1905. Evet. 1945 Oradaki Hı -hı. bir iki yine gazete alıntılarında evet. düşmanca tavırların sevilmediği yönünde de tabii, alıntılar var. Tabii, yani tabii, takımların tabii. birbirine olan oyun dışındaki tavırların olduğunda çok ayıplanıyor. Ama yani ayıplanıyor. Çok ayıplanıyor hem de. Yani futbolcular daha sonra birbirlerinden özür diliyorlar. Çok, çok altını ayıplanıyor. çizeceğim. Düşmanca Tabii. tavırlar var ama ayıplanıyor. Çok ayıplanıyor. Yani seyirciler çok ayıplıyor bir kere. Yani o zamanın seyircisiyle şimdinin seyircisini birbiriyle kıyaslamak mümkün değil. Elmalarla, armutlar. O zaman oyun formunda e, bir, bir hal var. O devam He. ediyor. Ben bir küçük alıntıyla devam edeceğim. E, söylediğiniz Tabii. şeye. E, yine <gülüyor> Fuat Hüsnü Bey'e dönüp dolaşıp ben takıldım <gülüyor> evet. ee, biraz sonra bahsedeceğiz Fuat Hüsnü Bey'de, siyah çoraplılar diye bildiğimiz ama e, Black Stoking ismiyle evet. nedenini de konuşacağız biraz Tabii. sonra e, Mehmet Bey'le e, maçtan önce kurduğu takımda maçtan önce şöyle bir küçük e, uzunca bir konuşma var ama bir kısmını alacağım e, konuşma değil pardon bu suretle Bek, half bek ve forvetlerin nerelerde yer tutacağını ve nasıl oynayacağını teferruatıyla anlattı. Heyecana kapılıp yerlerimizi terk etmememizi, hepimizin birlikte topun peşinde koşmamamız gerektiğini tembih etti. Bir total i̇lk, futbol ilk pozisyon <gülüyor> evet. oyununu burada. Evet. sergilemişler. Evet. Şimdi o zamanlar tabi e, tabii o zamanlar çok erken de. O zamanlardan bir 15 sene sonra diyelim, fenni futbol diye bir şey başlıyor. Yani o zamana kadar bir ee... Yani o zaman laptop yok ama yazıp çizip <gülüyor> bir fenli futbol var yani Öyle. İngilizlerin oynadığı. Futbolu oynamak var. Bir kere gelmişler gemilerle hangi gemiden unuttum. Kokrat ve şey var. <gülüyor> evet, gelmişler W sistemini oynamışlar. Tabi. Biz asla onu çözemedik diyorlar. Salaman der. Salaman Evet. Salaman der takım. Evet, e, 1900 yılında gelmiş. <gülüyor> düşünün. <gülüyor> Gittikçe gerilere gidiyoruz <gülüyor> baya. <bu arada. gülüyor> <gülüyor> 1904'tü, 1900 yani, daha ne yani. kadar gerilikçe? Onu <gülüyor> söyleyelim. 1875'ten başlıyor. Evet. Bu futbol <gülüyor> kitabının tarihini 1875'den başlatıp, işte birinci dediğimiz bölümü. gibi birinci cilt bu 1923'te ee, bitiyor. Birinci ama birinci cildin birinci bölümü de 1908'e kadar ki evet. çok ilgimi çekti benim zaten okurken e, başta fark etmemiştim 1908'e kadar geldiğini ama <gülüyor> Okurken e, ikinci meşrutiyet öncesi e, hikayeleri okuyunca tekrar baktım. Evet ikinci meşrutiyet kadar evet. e, bir yere gelmişsiniz Ama evet. bundan önce tekrar şey soracağım. E, bir sürü belge taradınız. Evet. E, hadi İngilizce olanları bildiğimiz dilleri vesaire çözdünüz. Osman, Osmanlıca öğrendiniz. Rumca, Ermenice. E, Rumca, Ermenicelerin Rumca kısmını Yunan bir arkadaşıma yolladım. O bana bir takım özetler çıkardı. Ermenice kısmını ise çözemedim. Yani henüz, henüz daha çözülmemiş bir şeyi var kısmı var. Ermeni Patrikhanesi'ne başvurdum. Ee, oradan Ermenice evrakları bulabilmek için henüz daha tam bir kontak sağlayamadık. O konuda biz kendi kontaklarımızı da sizin için devre e, sokalım bilerseniz yani, evet, bir olur. katkımız ee... olabilir belki. <gülüyor> Tabii. Ee... Çok önemli çünkü Ermenice ve Rumca kaynaklar çok çok önemli bu konuda. Neden önemliyi Ben giriş yapayım, siz devam edin. Tabii. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi tek Türk takımı, 1908 oyuncusu Black Stoking, siyah çorapları isminiyle değil, Black Stoking isminiyle takım kuruyor. Halbuki orada kurulan diğer takımlar Moda futbol kulübü mesela evet. ama Rumların kurduğu bir İngilizlerin. Konu. İngilizlerin. E, Kadıköy Rumların, Elpis heh. Rumların bunlar var evet. E, onların isimleri gayet e, bilinen isimler. Evet. E, fakat İngilizce bir isimle takım kurmak zorunda kalan bir Türkler evet, grubu var. Çünkü vardı. yasak Müslümanların. Evet. Heh, e, yasak. Abdülhamit çok korkuyor çünkü. Abdülhamit üç kişinin bir araya gelmesinden korkuyor. Bırakın futbol kulübü oynamayı. Üç kişi aynı anda tramvaya binemiyor. Çok tanıdık. <gülüyor> evet şu anla, şu anla baya bir benzerlik taşıyor tahmin ediyorum. Dört kişi vapurda diyor yan yana oturduğumuzda diyor şey Ali Sami anlatıyor hatıralarında. Ali Sami hı hı. anlatıyor. Ali Sami Bey anlatıyor hatıralarında. Dört kişi diyor yan yana oturduğumuzda neden dört kişi yan yana oturduğunuz diye gelip sorar da hafiyeler diyor. Neden üç kişi aynı anda tramvaya bindiniz ve de gürültü yapıyorsunuz diye sorarlardı diyor. İzman yapabilmek için diyor. Biz diyor son derece diyor tenha diyor muhitlere giderdik. Başka çaremiz yoktu diyor. Papazın bahçesinde oynayamıyorduk diyor. Örneğin şeye gidiyorlarmış işte. Mesela büyük dereye gidiyorlarmış. Talimhane çayırının arka taraflarına gidiyorlarmış. Bunları anlatan da Ruşen Eşref'tir. Ruşen Eşref Çağımızda pek fazla bilinmeyen ama muazzam bir edebiyatı olan, muazzam bir edip kendisi. 14 ciltlik bir şey var, kitapları var. Onun sadece bir tanesi Galatasaray ve futbolu anlatıyor. Canlı tanığı. Yani Galatasaray Kulübü'nün ve Türkiye'deki futbolun gelişiminin canlı tanığı. Mesela Galatasaray'ın ilk resmi maçı olan İmojen maçını seyretmiş. <gülüyor> İmojenin nasıl girdiğini anlatıyor sahaya. İşte taranmışlar, saçları taralıymış, kokular sürülmüşler, lacivert formaları varmış. Kabadayı kabadayı gelmişler sahaya. Türklerle oynuyor. Şimdi bunlar İngiliz mahiyet gemisinin askerleri. İmojen. Onu Ruşen Eşref bu şekilde anlatıyor. değil Eşref bunu anlatıyor. Bir yandan da sarı kırmızı değil daha formaları. Sarı lacivert veya sarı siyah o da tam belli değil. Ruhşen Eşref'e göre sarı lacivert. Formalı Galatasaray çıkıyor sahaya. <gülüyor> yani sarı lacivert formalı aman Saray var. <gülüyor> ama beca. Eşref'e göre Ali Sami Bey'e göre sarı siyah. Yani tabi Ali Sami Bey <gülüyor> daha daha güvenilir. Yani <gülüyor> aslında yani Rusen Eşref de son derece güvenilir bir yani canlı tanı ama o 1950'lerde bahsetmiş bu olaydan. Hı hı. Ali Sami ise 1913'te sarı siyahtı diyor. Yani bu, bu kitap aslında biraz da şöyle bir yana sahip benim düşünceme göre. ...bütün bilinen futbol tarihini yıkıyor. Yani bizim bildiğimiz... Ya yani da tamamını bir yıkmıyor çok, tabii ama... Evet, ...birçok ezberi bozuyor ezberi diyebiliriz. Bozuyor diye evet, evet. Bizim ezberi olarak bildiğimiz ilk futbol takımı, ilk maç hepsini yıkıyor. Yani Şimdi, burada Şimdi evet, bunun şöyle bir galiba sebebi var. Ben biraz düşündüm bu konuda. Niye acaba bu kadar birbirinden kopyalanmış bu futbolun ilk dönemi diye. Karanlık dönem diyorum ben ona bir türlü. Çözemediğimiz, İşte birazcık çözmeye çalıştım ben. Benim şeyim bu e, eski yazıyı öğrenmeden, latin harflerini öğrenen üstadlar tarafından yazılmış. Ezberlediğimiz futbol. Ezberlediğimiz futbol. Yani eski yazı külliyatı tarayamamışlar. İçlerinde çok az var ve onlardan da kalmam Gelmemiş o tarafa veya tam olarak daranmamış. O yüzden de birileri bir şeyler yazmış ve bunlar kopyalana kopyalana gelmiş. Hatta kopyalanırken de değişir ve biliyorsunuz dejenere olur her şey. O da öyle olmuş maalesef. Evet siz e, zaten e, bu ezberliği bozarken bir yandan da e, daha gerilerden aldınız. Herkes futboldan bastırırken kriketten, rugby'den bahsederek girmek e. durumunda kalmışsınız. Çünkü... Çünkü diye ben bir devam yok edeceğim cümleye. Yokmuş ki futbol. Evet. E, <gülüyor> neden bu kadar geri gittiniz diye merakla okumaya devam ederken. ilk e, futbol e, diye bildiğimiz association. E, association. Association. Konstantinopo. As yok yok şey değil mi? E, association futbol, Football. football. Association, evet. Ha. Football Association'da. E, diye geçiyor bu. Bir de bir de rugby union var. <gülüyor> İngiltere'de iki tane şey oynanıyor, oyun oynanıyor. Rugby Union Football Association'ın aslında atası. Yani elle oynanan bildiğimiz rugby oyunu ha, ve hala oynanıyor ve bence çok güzel bir oyun. <gülüyor> yani ben e, futbol bazen veriyor şey, spor veriyor galiba. <gülüyor> Mesela seyrediyorum çok da ama İngilizlerin oynadığı tipini seviyorum. Yani Amerikalıların oynadığını. Şimdi değil oraya da <gülüyor> ya o kadar bir derya var ki Nereden <gülüyor> nereye atacağımızı bilemiyoruz hakikaten. İlk e, okuduğum kadarıyla e, yine böyle bir rugby union ya da bir rugby maçının evet. e, başlangıcında Tabii. ya da sonunda bir yarım saatlik Tabii, futbol, futbol oynanıyor. Tabii futbol oynanıyor. Oynanıyor. E, evet. oradan geçiyor 19880'de 1880'de. 1880'de Şimdi aslında ilk, ilk tanıştığımızdan orası gibi. Evet. Sizin kayıtlarınızda bildiğim ee, benim kayıtlarımda yani 11 e 11 değil ama işte yedi kişiye 8 kişi oynanıyor. O. Çünkü adam yok, hastalanmışlar. Kış hastalanmış, bazıları işte işi varmış. Çünkü İngilizler çok faaller şeyde İstanbul'da. Yani sadece futbol oynamıyorlar. Yani futbol, rugby, kriket falan dışında çiçek festivalleri düzenliyorlar baharda. Kışın işte ne bileyim fakirleri koruma cemiyetine gidiyorlar. Yani o kadar çok işleri var ki ve o kadar çok programlı yaşıyorlar ki... ...aslında keşke bir şeyler öğrenmiş olsaydık onlardan o zaman. Yani çok güzel bir hayatı bölmüşler ve kendilerini programlamışlar. Bu arada işgalci İngilizlerden bahsediyoruz. İşgalci <gülüyor> İngilizlerden bahsetmiyoruz. İşgalci İngilizlerden Değil. önceki Levanten İngilizlerden bahsediyoruz. Yani <gülüyor> evet. modayı kasabaları yapan moda, moda onlarınmış. Yaklaşık 150-200 kişiden bahsediyoruz, o kadar... Fakat son derece güzel bir hayat yaşıyorlar burada. Ha. Tabii çok zenginler. Mesela istim botları var onların. İstim bot ne demek biliyor musunuz? Steambot. <gülüyor> Bizimkiler ona istim bot diyorlar. Çünkü biz biliyorsunuz S harfiyle başlayamaz Başanırı bizde. Ist i̇stim evet, O yüzden tipler. istop diye bir oyunumuz var Tabii. mesela. <gülüyor> mesela scooter'ı de mesela Üsküdar oluyor. <gülüyor> Şimdi istim botlarına biniyorlar modadan Galata'daki iş yerlerine gidiyorlar. Ve onlar şey yapıyorlar. Türkiye ile işte veya işte Osmanlı ile Avrupa arasında işte ticaret yapıyorlar gemiyle. Tabii çok büyük paralar kazanıyorlar. Büyük ayrıcalıkları, imtiyazları var kapitülasyonlardan dolayı falan ama büyük bir de kültürleri var. Ve o o kültürleri evvela Rum ve Ermenilere veriyorlar. Musevilere bir de. Yani Değil azınlıklara mi? veriyorlar. Niye onlara veriyor? Çünkü onlar zanaatkâr Onlarla iş yapan bahçıvan, kasap, e, tesisatçı bunlar hep Ermeni ve Rumlar. Evet yani onların döndürdüğü ticaretin paraları ya da vesaire. Evet, ilk, i̇lk etapta e, ilişkiye girdikleri insanlar azınlıklar. Daha sonra azınlıklar ise Türklere öğretiyor bunu. Böyle ee, bir silsile var yani burada da. Yine hani futbolun nerede başladığını tam olarak bilemeyiz. Ama bilemeyiz. diye başlayan sohbetimizde evet. e, işte gemilerin demir yollarının olduğu yerlerde. Evet. Daha doğrusu İngilizlerin e, çoğunlukla olduğu yerlerde evet. diye başladık. E, devam edeceğiz. E, nasıl keseceğimi de bilemiyorum ama bir müzik arası verelim. Geçmiş zamanlardan bahsederken hem bir geçmiş sanatçımızdan Fikret Kuzulok'tan zaman zaman dinleyelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Müzik Sen dışımda kalıyorsun Oysa seni düşününce içime sığıyorsun Her gün akşam oluşumda kadehime doluyorsun Yudum yudum damla damla düşüncem oluyor Libero'da beraberiz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Volkan'la beraber yapıyoruz programımızı. Konuğumuz Mehmet Yüce. Gerçekten çok keyif aldığımız bir programımız var bugün. Evet bu dakikaya kadar biz çok keyif aldık. Radyolarını açanlar da kaçırmışlarsa bu keyifli sohbeti nereden dinleyebileceklerini tekrar hatırlatalım. Libero 94.9.blogspot.com adresine bakabilirler. Pazar günü bu program yayınlandıktan sonra e, ayrıca libero949.com diye Twitter adresimiz var. Ve libero94.9.gmail.com'dan da yazabilirler isterlerse. Blog adresimiz bir daha geçer mi? libero949.blogspot.com daha... Hararetle tavsiye ediyoruz. Ne konuşuyoruz? Osmanlı meleklerini konuşuyoruz. Mehmet ile iletişim yayınlarından konuşuyoruz. E çıkan futbol tarihimizin kadim devreleri e, evet. isimli üçlemenin üç kitabın birinci e, evet. cildini konuşuyoruz. Birinci cildin daha birinci bölümünde <gülüyor> kaldık. Ben size <gülüyor> ikinci cildin sonundan bir şey söylemek ah, istiyorum. Lütfen. Şimdi ben ikinci cildi yazdım. Tanıl'la görüştük onu da. Zaten bu bu kitaplar tanılı olmasa biraz yani zor basılırdı gibi geliyor. Çünkü onun bunları anlayabilecek biri Tanıl yani gibi pek yok. Ee, belki vardır da ben tanımıyorum diyelim. Benim yani iletişim yayınları bu futbol gerçek, serisi için evet. büyük emek veriyor Tanıl abi de. Yani e, bunun ne olduğunu anlayabilecek çok nadir insanlardan biri ve e, bana verdiği manevi destek de çok önemli. E, i̇kinci cildin sonu ben 1965 doğumluyum. Refik Osman Bey vardır. Beşiktaş'ın eski, eski futbolcusu burada geçiyor. İkinci, ikinci kitapta da geçiyor. Benim ikinci kitapta muhayyel ahbaplarımdan biri. Yani Hı -hı. muhayyel demek hayali demek. Hayali ahbaplarımdan biri. Öyle başlıyor kitap zaten. Birkaç kişiyle muhabbet ediyorum ben. Onlar bana Türk futbol tarihini anlatıyorlar. Mesela Beşiktaşlı Şeref Bey var. Gaat Saraylı Ali Sami Bey var. Fenerbahçeli Zekir Rıza Bey var. Ee, ...var birkaç kişi daha... ...fakat bunların içinde en önemlisi... ...Beşiktaşlı ve birçok kulüpte oynamış... ...Refik Osman Bey var... Biz e, ...bir de şey var... ...Telat Mithat Bey diye biri var... ...o e, çok... ...çok önemli spor... ...mecmualarımızı yayınlamış... ...kitaplar... ...kitapta bahsediyorum ondan da... ...biz... E, ikinci, ...ikinci cildin sonunda İzmir'e gidiyoruz... ...1963'te falan... Ben doğmamışım. Refik Osman Bey irtihal etmiş yani vefat etmiş. E, fakat ikimiz de varız. <gülüyor> Çünkü benim hayalimde nasıl duymuş. olsa. Efes Oteli'nin yüzme havuzunun altındaki bara gidiyoruz. Yazın. Ve orada bir futbolcu e, bara oturuyor. 60'lı yıllarda bilin bakalım kim İzmirli. En meşhur futbolcumuz Metin, Metin Oktay. Oktay. <gülüyor> Metin Oktay Refik Osman'ı tanıyor fakat beni tanımıyor doğal. <gülüyor> fakat o da şey... ayıbı artık ya bu? <gülüyor> fakat Refik Osman'ın tabi e, vefat ettiği de bir gerçek ama tabi o artık o kadarını şey yapamıyoruz orada. Refik Osman'a diyor ki merhaba diyor merhaba. Sizin kitaplarınızı yazan galiba bu arkadaş diyor. <gülüyor> Bizimle ilgili kitap da yazacak mısın diyor bana. Yazacak mısınız? Ben de evet diyorum yazacağım diyorum. Üçüncü cilt diyorum sizinle ilgili olacak diyorum. Yani sizin ile ilgili olacak diyorum. İsmi ne olacak diyor. İsmini de Refik Osman söylüyor ona. Şimdi birinci kitabın ismi Osmanlı Melekleri. ikinci kitabın ismi İdmancı Ruhlar. Şimdi bunu söyleyeyim. Üçüncü kitabın ismi de İdmancı Ruhlar'ın sonunda yazıyor. Refik Osman söylüyor onda şimdi söylemeyelim. Peki, sır olsun. <gülüyor> i̇kinci ol. kitabın e, da geleceğini e, heyecanlı. İki, i̇kinci evet. kitap tabii tamamen bitti. İşte resimlerini seçiyorum şu anda. Çoğu da seçildi. Az bir işte resmi kaldı. Yaklaşık içinde 140-150 tane resim olacak. Bunda da yaklaşık 100 tane var resim. E tabii o çok önemli. Yani okuyucu bir yandan da okuduğunun resmini görmek istiyor evet. algılamak için. Ee, yine ben ben okurken e, fark ettiğim e, mühendis olduğunuzu başta okumamıştım <gülüyor> e, ama yazınızdan ya, üslubunuzdan çıkardığım bir e, şeydi bu e, bir durumdu ya nasıl bir yaklaşım diye bir e, hakikaten analitik diyebileceğimiz bir e, üslup var bu benim için çok kıymetli e, bunu mutlaka belirtmek istedim buradaki. E, programımızda da. Ee, bir kere şüpheler taşıyan e, yaklaşımımız var. Bu çok çok değerli bir şey. E, çünkü her şeyi çok emin yazan yazıları ben artık böyle biraz hadi canım diyerek bakıyorum. Şüpheyle yaklaşıyorsunuz değil mi? Ben şüpheyle yaklaşıyorum. <gülüyor> şüpheyle yaklaşanları daha e, keyifle bakıyorum. Bir, bir alıntı yapıyorsunuz. İşte e, biraz önce de konuşurken de söylediniz. işte lacivert mi, sarı siyah mı? Her ikisini de söylemekte e, fayda olduğu tabii, çok açık. E, bu şekilde ancak daha geniş perspektive sahibi evet. olabiliriz. Bu açıdan da hakikaten e, Natizan'ı tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> yani şimdi ben eğer sarı lacivert dersem gayet güzel. Bomba gibi bir şey olur değil mi? Bu? <gülüyor> evet, ama, değil mi? <gülüyor> ama olmayabilir yani bu. O yüzden şimdi kesin sarı laciverttir diyemeyiz buna. Ha, olduğuna emin olsaydım derdim. Ama böyle bir Emin değilim. Evet. Ben e, artık çok sevdiğim, heyecanlandığım konuya geleceğim. Black Stoking'e. Evet, Black Stoking. E. Evet, Black Stoking. <gülüyor> Siyah çoraplara geleceğim. Ee... Robert Kolej'de Reşat Danyal var. Öğretmen. Beden eğitimi öğretmeni. E, İngilizce biliyor. Robert Kolej daha çok Ermeni e, kesiminin okuduğu bir Amerikan koleji. Ermeniler yoğunlukta, Rumlar da var. Çok az, belki bir iki tane Müslüman talebe var. O da çok zengin bürokratların çocukları. Yani Robert College krem dolu krem diye dediğimiz tip okullardan. O da 1863'teki o tedrisatta okul haline getirilmiş. Yani Mektebi Sultani, işte Kabataş, bunların hepsi aynı dönemde başlıyor tahmin ediyorum. Robert College de öyle. İzmir'de mesela şey var Kızılçullu Amerikan Mektebi var. O da aynı tarihlerde. Ve ilk defa mesela Türkiye'nin ilk Mektep Kulübü mesela Robert Kolej'dir. 1900'de kurulmuş futbol kulübü olarak. Yani İstanbul Ligi'ne de Galatasaray'dan bir sene sonra katılmış. Okul takımı. Okul takımı olarak, olarak Türkiye'de benim benim bildiğim belki daha daha eski de vardır ama benim bildiğim 1900'de kurulmuş Robert Kolej futbol takımı. Daniel Reşat 1900'de e, kürek çekiyor. Hem de evet. kimle çekiyor biliyor musunuz James Lafontaine ile çekiyor yani ee, aynı şeyde kürek çekiyorlar bunları. Şimdi James Lafontaine e, e, kim olduğundan kısaca bahsedelim. Ee, e, çok büyük bir isim kalıyor e, e, futbol tarihine ligin de kurucularından. E, Tabi İzmir'deki ligi de okuruyor. İstanbul'dan önce İzmir'de aslında ligi kuruyor da biz İzmir ligini tam olarak daha henüz e, şey yapamadık ya yani, hatmetemedik. Aslında İzmir ligini önce bilmemiz lazım fakat yangında ...büyük bir külliyat... ...yanmış orada... ...yani eski... ...eski Levanten gazetelere ulaşma şansımız... ...ancak koleksiyoncular vasıtasıyla olabilir... ...yani kütüphanelerde... ...yok diye biliyorum... ...değerli dostum Orhan Berent var... ...İzmir'de bu... ...Alsancak'ın sakinini Altay yazan... yazan. ...Alta'yı yazan... ...Orhan Berentle de bu konuda biz sürekli olarak... ...teşrik-i mesaide bulunuyoruz ama... ...o da söylüyor... ...yok maalesef... <gülüyor> alıntı yaptığınız gazeteleri de e, ismini e, söyleyeyim Levant e, Herald, Herald ve Constantinople e, Messenger, Messenger çok Monitor geçelim. Oriental var. Evet. O daha çok Fransızca yazıp İngilizce bölümleri olan, Levant Herald da İngilizce olup işte Fransızca bölümleri olan gazeteler bunlar. Bunlar, bunlar Türkiye'deki yabancılar için çıkıyor ama bunu Türkiye'deki okur yazar takımı dediğimiz yani okur yazarlık aslında o kadar kolay bir iş değil eskiden. Yani <gülüyor> şimdi Tabii. Sadece okumak ve yazmakla tabii. ilgili değil çünkü okur yazar. Onlar okuyabildiği için o gazeteler var. He. Oradan alıntılar yapıyorsunuz. Danyal Reşat'ı Danyal Reşat Bey e, Danyal Reşat'la Fuat Hüsnü bir şekilde tanışıyorlar. Fuat Kadıköy. Hüsnü de Bahriye Fuat, öğrencisi. Zabit. zabit o sıralar. Zabit. O sıralar zabit ve e, Fuat Hüsnü'ye ben ilk defa Adır ismiyle rastladım. Evet. İsmini yayınlatmıyor tahmin ediyorum. Kadıköy kulübünde oynuyor. E şöyle 900'de. gördüm, e, takımın 11'i yazılıyor, e, 10, 10 tane isim var, hepsi e, yabancı isim, 11. isim Adır, Adır diye geçiyor. Diye geçiyor. Adır diye Sonra yazıyor. Bobby diye oynuyor? Bobby Fuat diye oynadığı söyleniyor, yani Ali Sami Bey öyle söylüyor, birkaç kişi daha söylüyor hatıralarında. Fakat hiç ben Bobby diye rastlamadım ama mutlaka söylediklerine göre öyledir. Belki eş dost arasında kendi Belki... aralarında... Yani korktuğu için istibdat şeyinden evet. rejiminden e, İngiliz adıyla oynuyor. Hı hı. Ön, önce moda da oynuyor, daha sonra ise Kadıköy'de oynuyor. Moda aslında Konstantinopol Kulübünün bir şeyi parçası ve daha sonra da işte uzantısı. Yani Türkiye'de kurulan ilk ilk futbol kulüplerinden 1897'de kuruluyor. Oldukça oldukça eski bir kulüp. İlk defa deplasmana gelen işte İzmirlerle maç yapıyorlar burada ve yeniyorlar İzmirleri. Hep şey denir İzmirler yendi denir. İzmirlerin de yendiği maçlar var ama yani hep yok, <gülüyor> hep bir şey var. E, futbol tarihimizde şöyle bir şey var. Hep şunlar olmuş, hep bunlar hiç işte hiç hep olmamış, hiç de olmamış, ilk de olmamış. Mutlaka Amasya'da daha önce birileri top oynamıştır. Ben ben öyle düşünüyorum. Çünkü Amasya'da Anatol mesela evet. Merzifon'da, Merzifon'da bir bir bir, bir mesela Ermeni okulu var. Anadolu'nun mesela kolej diye orada mesela futbol oynanıyor 1907'de, 6'da. Daha önce de oynanıyor olabilir. Erzurum'da da oynanıyor olabilir bu. Yani İngilizlerin olduğu her yerde futbol oynanabilir. Anadolu Spor Kulübü ismini Merzifon'da. Tabii Merzifon'da var. Evet, koşmuşum. doğrudur, doğrudur. Yani onların hepsi şeyde yazıyor. Levant kaldı ki, Amasya kaynaklarından araştırsak kim bilir neler bulacağız. Bunlar, bunlar İstanbul kaynaklarıyla bulduğumuz şeyler bizim. Evet, e, Trabzon'da da yine 1904 4D. yılında. yılde. Yine... Bogosyan Efendi var, Ermeni tüccar. Bogos, evet. mesela. Trabzon'da o devirde ben çok şaşırmıştım Amerikan konsolosluğu var İtalyan konsolosluğu var İngiliz konsolosluğu var Trabzon'da var mıdır şimdi onlar acaba Şu anda var yani mıdır Hiç Amerikan konsolosluğu mi? O zamanlar var ve onların Sefirleri Ve işte Ermeni tüccar Liman, Babos, ticareti, liman ticareti olduğu için Tahmin ediyorum Bunlar kulüp kuruyorlar orada. Sporting kulüp de Trabzon diye İsmi 19, de o. 1904'te. 1904'te daha henüz ortada ne şey Galatasaray var, ne de Fener, <gülüyor> ne de Beşiktaş. Evet. Şey düzeltelim, varlar tabi sene olarak ama futbol kulübü olarak yoklar. 1903'te kurulan takım Beşiktaş değil. Değil. değil. Tamam. Yok. Onu da yıktık. Son, son kısım onları geçeceğiz ama ben <gülüyor> tamam. ne olur ısrarla döneceğim. <gülüyor> Çünkü 1901'de ise Black Stocking evet, evet. Peki oraya gelelim. Tanışıyorlar. Ee, Rumlar. İngilizler için oynuyor Fuat Bey. Kendisi takım kurmak istiyor. Danyal Reşat tabii daha güç sahibi olan insan. Beden eğitimi hocası olduğu için onun önderliğinde kuruluyor. Kulüp kulüp reisliğinde kuruluyor. Türkçe isim tabii veremiyorlar. Siyah çoraplıların İngilizcesini yapalım diyorlar. Niye Stokin. isim veremiyorlar Türkçe? Ee, i̇sim verdikleri anda çünkü anında kapatırlar. Müslümanı ki onu yapacağız. Şey yapacağız işte. Anında kapatırlar. Bir tane maç oynuyorlar. Bir tane maç oynuyorlar. Moda rumlarına karşı. Siyah siyah çoraplar denen bir takımının bir tane maçı var. Bir Doğru tane mı? maçı var. Benim bildiğim bir tane maçı var. Başka. Zaten bir iki ay açık kalıyor. Beş bir yeniliyorlar. Tek golde Fuat üstüne atıyor. Fuat üstünün 1920 yılındaki röportajında da bunu bunu söylediği için emin olarak söylüyorum bunu. Kendisinin attığını söylüyor çünkü golü. Herhalde yalan söylemiyordur. Peki yani maçtan koşar. sonra? Ya maçtan sonra? <gülüyor> maçtan sonraki rivayetler var. Yani bunlar yazmıyor. Rivayete göre işte hafiyeler geliyor. Dağıtıyorlar oraları. Ee, ve Fuat, Fuat Üslü işte kaçıyor. kaçıyor. Danyal Reşat'ı Tahran'a sürüyorlar. O yakalanıyor. Bu doğru ama. Tahran'a gerçekten sürülüyor. <gülüyor> ee, ve... Bunu bir şekilde İskoç gazeteleri de haber alıyor. Ve 1902 Şubat'ında veya işte ocağında da haber yapıyorlar bunu. Ben bunu buldum. Evet. <gülüyor> Evening Telgraf'ta. <gülüyor> Evening Telgraf'ta buldum. Yayınlanmış. <gülüyor> ee, şahane bir bölüm yine burada var. Hepsini okumayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitabı alacaksınız siz okuyacaksınız. Çünkü çok güzel bir kitap. Ee, gerçekten o kadar keyifli kısımları var ki. E, Fuat Üstün'in e, mahkemeye çıkarıldığını, evet. e, sorgu hakimi tarafından bir kere ortada ne oynuyorsunuz top, top ne, evet. top silah, silah evet. top ne, nasıl. Üstelik evet. kulüp tek renkleri de var, örgüt evet. tamamen e, hakikaten böyle bir, böyle e, bir yaklaşım var. var. Evet. E, Şimdi bu daha sonra abartılmış da olabilir, dejenere edilmiş olabilir ama bir şey var ortada o, o kesin. Yani Fuat Hüsnü de konuşmuş olabilir onlarla. Danyal Reşat da konuşmuş olabilir. Şimdi e, biliyorsunuz tarih sonradan yazılıyor. Evet. Tarih evet. sonradan yazıldığı için de insanlar kendilerine göre yazıyorlar tarihi. Kendi nasıl istiyorsa öyle yazılıyor. Ben bunu bu, bu yazılanları çok sonraları kaleme alınmış şekilde okuduğum için kesin olarak doğrudur diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. İskoç gazetesinde yazan şey kesin doğrudur. Çünkü 1902 tarihinde çıkmış o. Hemen maçtan sonra. Bir iki ay sonra çıkmış. Onlar doğrudur ama ondan sonra yazılanlar bunlar işte göya getirmiş topları göstermiş falan bunlar biraz işin e, popüler tarafı veya işte magazinsel tarafı da olabilir. Hatta mahkemede izin alıp Mahke yanı yani geçip, yan odaya geçip falan bunlar giymiş. biraz evet <gülüyor> bunlar biraz şey olabilir ama sonuç itibariyle genel bakış olarak doğru tabii. Evet. Doğru. Ee, süremiz gidiyor. Neler konuşacağımızı bilemiyoruz. Gerçekten çok... E, bir, bir program daha yapacağız Olur, mutlaka yaparız, yapacağız. Yaparız. Ee, bir şarkı arası daha verelim. Ee... Fikret Kızılok'tan mı gidelim yine o zaman? Haydi Fikret ee, Kızılok'tan gidelim. O zaman e, Fikret Kızılok'tan da bu sefer son bestesiydi hatta onun hatırladığım kadarıyla hmm. Kalbim isimli parça ediliyiz. Şarkılar e, Mehmet Yüce'nin... <gülüyor> Aha, yüzen bir şarkı niye istediğiniz? İzleyelim <gülüyor> biraz. <gülüyor> Mehmet Yücel'in konuğumuzun seçtiği şarkılar Fikret Kızılok'tan dinliyoruz şimdi. Kalbim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 Kalbim kalbim kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Sevdin olmadı bir dünya istedin kardeşçe Olamadım kalbim, kalbim, kalbim dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Libero'da Fikret Kızılok'tan kalbim dinledik. Evet. Bu arada destekçimiz Dirim Şener'e de şimdiden teşekkürlerimizi iletelim. Konumuz Mehmet Yüce iletişim yayınlarından çıkan Osmanlı Melekleri ismi isimli e, futbol tarihimizin kadim melekliği, kadim devrelerini anlatan bir tarih kitabını o futbol tarih kitabını konuşuyoruz. Çok keyifle konuşuyoruz. Bakmayın ses tonumuzun düştüğüne şarkıdan olsa gerek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bundan sonra daha daha canlı şarkılar seçmek lazım. <gülüyor> Peki. Evet, demek ki bir, bir programa daha geleceksiniz. Bunu Olur, gelir mi? Gelirim, gelirim. <gülüyor> Başka şarkılar. <gülüyor> gelir, zevkle, zevkle. Zaten, <gülüyor> <zevkle>. Hakikaten bitsin <gülüyor> olacak gibi değil. O kadar keyifli gidiyor ki e, umarım dinleyenler de keyif alıyordur. Sevgili okur diye çok kullanıyorsunuz e, evet. kitabınızda. Sevgili yani siz de keyif alın. <gülüyor> evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray evet. merak edilen konular. Tabii. çok kısaca onlardan Tabii. bahsedelim. Şimdi Türkiye'nin ilk futbol kulübü Galatasaray. 1905'te kurulmuş. Evet. Niye? Yani yaşayan, <gülüyor> halen yaşayan Türkiye'nin Türkiye derken yani Türk memleketi diyeceğiz. Memleketin, Memleketin diyelim bizim tamam. şu, şu anda devam eden kulüpler içinden bahsediyorsunuz. Evet şu anda, şu anda devam eden spor kulüpleri içinde ise en eski olan Tatavla yani Kurtuluş Kulübüdür. Evet. Onun kuruluş tarihi tam e, şu an yanılmıyorsam 1896 ya da 97 ikisinden biri onun, evet. olması lazım. Yani e, fakat onun futbol kulübü o kadar eski değil. O jimnastik olarak başlamıştır onlar. Beyoğlu Spor Kulübü var ki Spor Kulübünün hala Ermis, devam ediyor çünkü evet e, Beyoğlu Spor Pera. Kulübünün kuruluşu 1908'dir Peranın Peran Sporting Kulüp olarak ondan evvel Ermis adıyla kurulmuştur ama 1884'tür tarihi o onla Peranın bir organik bağlantısını ispat edemedim ispat etsem ancak şey yapabilirim Ermis bunun devam e, atasıdır diyebilirim o yüzden diyemiyorum. Mesela Beşiktaş'la ilgili Mesela şunu söyleyebiliriz ee, Bu Taksim Topçu Kışlası'ndaki 31 Mart olaylarını Bastırmaya Edirne'den gelen Kuvvetlerden İttihat e, biri, Bir iki subaydan biri de Fuat Balkan'dır Fuat Balkan Beşiktaş'ın kurucularındandır 1909'da kurulan Esas Beşiktaş'ın Kurucularındandır o, o kurucular içinde Fetkeri kardeşler de vardır. Mehmet Ali ve Ahmet, Ahmet fetkeri, fetkeri kardeşler Adına de vardır. Spor var. o, hı hı. Onlar Çerkez'dir. O yüzden böyle soyadları vardır onların. Fetkeri hı hı. çünkü o, o dönemde eğer o dönemde soyadı olan biriyle karşılaşırsanız ben karşılaştığımda hemen şaşırıp araştırıyorum çünkü böyle şeyleri. Hı hı. Mesela Abidin Abidin Daver vardır. Soyadı var yani. Soyadı var. Çünkü Kırım Tatarı'dır. Onların soyadları var. Ondan dolayı hmm. var. Öbürleri de işte mesela Çerkez'dir. O, o yüzden soyadları var. Buradakiler Bey. Buradakiler bey. beyler eğer gayrimüslimse de efendidir. Hmm. Sonu. Be, nedense öyle bir ayrım var orada da. Ee, her neyse konuyu... Ben, yok bu önemli olası. <gülüyor> <efendi seçtenmesini gülüyor> mesela Hristo geldiğimde... efendidir. Yani Hristo efendidir. İşte ne bileyim. İlkokulda da Müstahteme Hüseyin Efendi diye ee, neyse. Şimdi evet bir şey, bir <gülüyor> orada bir şey <gülüyor> çok var. Çok zorlamayalım ama bir şeyler var orada. Evet, yani. Var var. Yani sıkıcı bir şeyler sıkıcı var. Sıkıcı bir şeyler var. Biz Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Beşiktaş Beşiktaş 1903'te kurulan takımın adı Bereket Osmanlı Jimnastik Kulübüdür. Bunun hiç Beşiktaş yoktur bunun içinde. Kısaltırsak ama... tutuyor. <gülüyor> tutuyor. Bu Doğrudur. Ee, o kulübün kurucularından ikisi gene Fethkeri kardeşlerdir Her iki kulübü de kurdukları için Oraya bir dönüş yapmışlar Yani organik bağ var bu ikisinin arasında O yüzden 1903 ee, yani Zorlarsak buluyoruz gördüğünüz gibi tamam. yani Çok kısa geçelim çünkü Birleşiktaş Fenerbahçe Galatasaray için bir ayrı program yapacağımız Çok netleşti artık Şunda öyle gözüküyor ee, Fenerbahçe Fenerbahçe 1907'de kuruluyor. Direkt kuruluyor. kuruluyor. Öncesi arkası yok. Onun öncesi arkası yok. Galatasaray'ın da yok. Galatasaray'ın kuruluşu bir edebiyat dersinde oluyor. E, Bermutat diyor hocamız diyor horul horul diyor, uyuyordu diyor. Yani her zaman olduğu gibi diyor. Biz de diyor 3-5 arkadaş diyor. Hı. Sırpları Bulgarları da yanımıza alarak diyor. Kurduk Galatasaray'ı diyor. Fakat sonradan o Sırplar ve Bulgarlar kuruculardan çıkartılıyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Hep evet, bir şeyler oluyor bu topraklarda. Bir şeyler oluyor biliyorsunuz bu, <gülüyor> bu topraklarda. Ama esas olan Altın Ordu'dur. Evet, altın Ordu <gülüyor> bu Türk futboluna seyahatler ya çok yarıyor ya da yaramıyor. Galatasaray Kulübü Kolojvar'a e, seyahat yapıyor. Kolojvar dediğimiz Kuluş şimdiki. Hmm. O zamanlar Macaristan topraklarında. Şimdi, Romanya'da. şimdi ise Romanya'da. Evet, demir var o zaman... takımı. Demir yolu takımı. Koloj var çünkü Nisan'da gelmiş. 1911 Nisan'da gelmişler. E, burada Galatasaray'la maç yapmışlar. da iadeyi ziyarette bulunuyor. 1911'de. Yani var. ben buradan... Beşiktaş'a giderken düşünüyorum <gülüyor> nasıl gideceğim diye. Fakat <gülüyor> maşallah Ali Sami Bey bütün takımı toplayıp oraya götürebiliyor. Götürmüş de. Ee, o gidiş sırasında Aydınoğlu Raşit Bey ile araları biraz açılıyor gibi. Aydınoğlu Raşit Bey de Galatasaray ikinci takımının kaptanı. Galatasaray ikinci takımı Progress adında Progress International adında bir takım. ...progres biliyorsunuz zaten terakki demek. <gülüyor> Fransızca. Ya progre mi deniyor? Herhalde progre deniyor. <gülüyor> yani e, bu takım daha sonra terakki oluyor. Ve önce Fenerbahçe'ye bir kere Galatasaray'a pek fazla bulaşamıyor iddiaat ve terakki. Çünkü Galatasaray'ın sahibi var. Mektebi Sultan'ı var. Yani Mektebi Sultan'ın takımın içine girmek zor. Hala Fener, zor. Hala zor. Yani lise oo, o konu da ayrı bir konu. <gülüyor> o konu çok geçelim, ayrı bir konu. Geçelim, Şimdi Fenerbahçe ile de anlaşamıyor. Yani Fenerbahçe'yi de bayağı bir zorluyor İttihat ve Teraki. Fenerbahçe'yi kendi takımı yapmak istiyor. Orada niye sıkıntı oluyor? Fenerbahçe ile kimyaları tutmuyor anladığım kadarıyla. Yani Fenerbahçe'nin kurucuları da çünkü sonuç itibariyle... ...hafif bir okula dayanıyor onlar da. Hani <gülüyor> <gülüyor> Sen josephe hani... ...Fenerbahçe'nin mi var Fenerbahçe'nin arkasında? Fenerbahçe'nin... ...tabii tarihini... ...sempte o okul var yani... Sempte ...başka okul okullar mi? da vardır tabi ama... ...o okulun Türkçe öğretmeni var... ...o okurucularından Fenerbahçe'nin... ...Saint-Joseph'in Saint tabi tabi... Ee, ...ilk on birinde... <gülüyor> ...ilk on birinde oynayan... ...altı yedi oyuncu San-Joseph'lidir... ...Fenerbahçe'nin ilk takımında evet. tabi... Ee, bir şey Yani o mı da o, o kurucuları da iddiat ve terakki bir şekilde tavlayamıyor. Fakat Aydınoğlu, Raşit'i tavlamak çok kolay çünkü onlardan biri aşırı Türkçü bir adam. O zamanın yalnız o zaman Türkçü olmak devrimci olmak gibi bir şey. Yani, hmm. yani buradan bakıp aslında ahkam kesmemek lazım. Yani, Tarihi süpersiz. dönemine göre e, Tabi Ona göre, göre yani, daha... o, yani buradan orayı bence yargılamamak gerekiyor. Anlamak da fayda var ama tabii. Anlamak lazım. Anlamaya Hı -hı. çalışmak lazım. Onun için de çok okumak gerekiyor. Yani tek tek bir yerden iki kitaptan, üç kitaptan değil. Çok fazla okumak i̇şte gerekiyor. Siz okuyorsunuz, siz dinliyorsunuz. <gülüyor> Estağfurullah. Hepimiz Sonuç itibariyle Aydınoğlu, Raşit'le aralarında iyi bir iletişim kuruluyor. Progress International Altın orada oluyor 1914'te. Ve öyle bir altın ordu oluyor ki Fenerbahçe'yi başta olmak üzere soyuyor. Bütün futbolcularını. Ha, hemen tak, hemen. Oyuncuları alıyor. O yani. Oyuncuları alıyor. Galatasaray'dan da alıyor. Fakat Fenerbahçe'yi büyük ölçüde mahvediyor. Takım kuramıyor Fenerbahçe neredeyse. Ama Allah'tan ki üçüncü, ikinci takımlarını muazzam yapmış Fenerbahçe. Zeki oradan geliyor işte. Altın Ordu, İttihat ve Terakki'nin... Ee... İttihat ve Terakki'nin propaganda takımı. Propaganda Kesinlikle takımı. Kesinlikle tabii. Ve üç sene üst üste şampiyon oluyor. Yani... Altın Ordu'da oynayan askere gitmiyor. Altın Ordu'da oynayanın evine her türlü yiyecek giriyor. Yani devletin spor politikası gibi bir... Paralellik Transfer, yani var orada. Şimdi Transfer de... ücretleri bunlar. Bak bak yiyecek ve askerlik yapmama karşılığında oyuncu alıyorsun. Şimdiki şeylerde de galiba var. Şimdi Tabii de var galiba. Yok canım, yani yoktur öyle paramar maradıyor Güreşler ya. halterler güreşçiler halterciler var ya bir sürü. <gülüyor> Yok mu? <gülüyor> yani futbolculara 38'ine kadar askerlik ertiliyorlar bugün için. Bunu biliyorum ben. <gülüyor> yani... Sonuç itibariyle iktidarın adamıysan çok yaşıyorsun, değilsen bazıları değil. Bazı, mesela direnen tipler var, direnen melekler de var, direnmeyen melekler de var. Direnemiyorlar. direnemedikleri için de suçlamıyorum. Aynen o. Asla o suçlamıyorum. Bu ayrı bir duruş. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Ee, son cümle olarak futbol şeye programa girmeden önce söylediğimiz gibi aslında o zamandan beri e, futbolun yönetimi e, ittihat ve terakki ve evet. devlet e, ve hükümet iktidar, siyasi iktidar e, tarafından evet. sürdürülüyor. Diğer bölümlerde de, diğer ciltlerde de e, bunlardan e, siz tarihi olarak bahsedeceksiniz yanılmıyorsam. Ben bu, bu kitaplarda şunu çok vermek istiyorum. Bu oyun masum bir oyun. Ama bu oyunun masumiyetini bozmak için o kadar fazla etken var ki oyun artık dayanamıyor. Delik deşik etmişler. Yani bu bu çok üzücü. Evet e, bu kadar keyifli e, sohbeti e, üzücü futboğa, bir şekilde futbolu <gülüyor> tamamlıyoruz. üzülerek tamamlıyoruz. E, Mehmet ile beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben e, teşekkür ederim. Kitabını e, sadece futbol sevenlere değil bir miktar tarih sevenlere de hararetle tavsiye ediyoruz Osmanlı Melekleri'ni. E, tekrar buluşacağız söz veriyoruz size de. Sözü aldık biz çünkü Peki. Mehmet Yüce'den. Peki. E, haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.